Yıllar boyunca örnek bir kararlılıkla kavmini tevhid dinine çağıran peygamberlerden biri de Hz. Nuh'dur. Hz. Nuh'un sabrı, Kur'an'da övgüyle bildirilmektedir. Hz. Nuh, kavmine Allah'ın dinine uymaları konusunda defalarca öğüt verdiği ve onları Allah'ın azabına karşı birçok kez uyardığı halde kavmi kendisini yalanlamıştır. Kendi batıl dinlerini sürdürmüş, ...ve şirk koşmaya devam etmiştir. Kaminin tüm bu düşmanlığına rağmen... ...Hazreti Nuh mücadelesini kararlılıkla sürdürmüştür. Bu mübarek peygamberin içinde bulunduğu her türlü durumda... ...Allah'a yönelmesinde ve onun yardımını umarak... ...samimiyetle dua etmesinde müminler için güzel bir örnek vardır. Hz. Nuh, içinde bulunduğu durumu Allah'a bildirmiş ve şöyle dua etmiştir. Sonunda Rabbine dua etti. Gerçekten ben yenik düşmüş durumdayım. Artık sen bu kafir toplumdan intikam al. Nuh, bundan böyle benimle onların arasını açık bir hükümle ayır ve beni ve benimle birlikte olan müminleri kurtar. Kur'an'da bildirildiği üzere Yüce Allah, Hazreti Nuh'un bu duasını kabul etmiş ve ileride gerçekleşecek olan tufana hazırlık yapmasını emretmiştir. Hazreti Nuh, yakında herhangi bir deniz veya göl olmamasına rağmen Allah'ın emri üzerine büyük bir gemi yapmaya başlamıştır. Geminin yapımı sırasında ise kavmi, kendisiyle alay etmeye yönelik tavırlar sergilemiştir. Bu durumda Hz. Nuh'un Allah'a duası şu şekilde bildirilmektedir. Nuh, Rabbim dedi. Beni yalanlamalarına karşılık bana yardım et. Zamanı geldiğinde Allah'ın vaadi gerçekleşmiş ve tufan felaketi meydana gelmiştir. Azap vakti geldiğinde yerden sular ve coşkun kaynaklar fışkırmış ve bunlar şiddetli yağmurlarla birleşerek dev boyutlu bir taşkına neden olmuştur. bir tek Hz. Nuh ve onunla birlikte iman edenler kurtulmuş, Allah'ın vahyi üzerine yaptıkları gemi sayesinde tufandan korunmuşlardır. Yüce Allah, Hz. Nuh'un duasına icabet ettiğini ayetlerde şöyle bildirmektedir. Andolsun Nuh bize dua edip seslenmişti de ne güzel icabet etmiştik. Onu ve ailesini, o büyük üzüntüden kurtarmıştık ve O'nun soyunu dünyada onları da baki yıkıldık. Dua eden insan, Allah'ın varlığını ve birliğini, O'na karşı olan acizliğini, kendisine tek yardım edecek olanın Allah olduğunu ve O'ndan başka ibadet edilecek hiçbir güç olmadığını kabul etmiş demektir. Rabbimiz tüm eksik sıfatlardan münezzehtir ve sonsuz kudret sahibidir. Evrende tüm kudret O'na aittir. Yardım ve bağışlanma sadece ve sadece herkesin kendisine muhtaç olduğu, kendisi ise kimseye muhtaç olmayan Allah'tan istenir. Hz. Uhun duaları da Allah'a olan teslimiyetinin, ve sahip olduğu güçlü Allah korkusunun en samimi göstergelerindendir. Ayrıca Hz. inkar edenlerin helak olması için dua ettiği gibi, inananların günahlarının bağışlanması için de dua etmiştir. Rabbim, beni, annemi, babamı, mümin olarak evime gireni, iman eden erkekleri, ve iman eden kadınları bağışla. Zalimlere yıkımdan başkasını artırma. Peygamberin bu duası da tüm inananların örnek alması ve uygulaması gereken bir davranıştır. Allah'a iman eden insanlar birbirlerinin yegane dostları ve yardımcılarıdır. Bu yüzden birbirlerinin ahiretine yönelik dua etmeleri de bir iman alametidir.